Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Yorumları kapatayım müsaadenizle. Evet vaktimizin bir saniyesini bile boşa harcamayalım. Çünkü bu akşam çok zor bir kısmındayız metnin. İnşallah Elmalı Hamdi Yazır merhumun besmele tefsirine başlıyoruz. Ve orada Allah, Allah lafsının hem muhtevasını hem lafsi olarak kökeni meselesini bütün kelami, felsefi boyutlarıyla, itikadi boyutlarıyla ve işraki bir zevkle de anlatacak Elmanlı Hamdi Yazır Merhum. Ben de Allah'ın izin verdiği ölçüde anlayıp sizlere aktarmaya gayret edeceğim. Rabbimizden lisanımıza, anlayışımıza bir derinlik, bir kudret bahşetmesini diliyoruz kendisini anlatabilmek için. Ve e, hamdelerimizi, salvelerimizi söyleyip başlıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Efendim e, geçen hafta izleyenler hatırlayacaklardır. E, Fatiha suresinin e, giriş kısmını okumuştuk. İşte Fatiha'nın ayetleri meselesini, yedi ayet oluşunu... E, fasıla meselesini sonra da Besmele'nin e, Fatiha'dan bir ayet olup olmaması daha doğrusu Kur'an-ı Kerim'deki surelerin başındaki Besmele'nin ayet olup olmaması meselesini okumuştuk. Şimdi Besmele tefsirine girmiş bulunuyoruz şu an itibariyle arkadaşlar. Ben de Besmele'imi çekip metinden sizin için seçtiğim kısımları okuyacağım. E, aşağı yukarı bir üçte ikisini Size okuyacağım ama tamamını okumak isteyenler e, kitabınız belli. Oradan e, okuyabilirsiniz e, e, geçtiğim yerleri tamamlayabilmek için. Besmele zahirde Rahim olmak üzere dört kelimedir. Hakikaten ve hükmen ise yedi kelimedir diyor. Çünkü Besmele'nin B'si ile bu e, Rahman ve Rahim isimlerinin başındaki harfi tarifler de Birer kelimedir e, gramer, gramer olarak diyor. Sonra besmeleye mahsus olarak hemze hasf olunur. Besmeleye mahsus olarak başka yerde başka cümle içinde isim kelimesinin geldiği yerlerde değil Besmele'ye mahsus olarak ismi kelimesinin hemzesi has bulunur ve doğrudan doğruya B'den sine geçilerek yazılır ve ivaz olarak yani ivaz onun yerine o kaldırılan hemzenin yerine B'nin başı uzatılır biliyorsunuz B harfi böyle bir uzatılır hatta şimdi bu şey bilgi yani görüntüyle ilgili bilgi malumdur ki Hakiki her ilmin yegane bir mevzu vardır. İşte buradan başlıyor arkadaşlar. Şimdi dikkatlerinizi bu oruçlu günün ikincisinde efendim dikkatlerinizi buraya odaklanmanızı umuyoruz inşallah. Malumdur ki her hakiki ilmin, hakiki her ilmin yegane bir mevzu vardır. Yani her ilim bir konudan bahseder, bir şeyden bahseder. İlmi hikmeti Kur'an'ın mevzu ise, Kur'an'ın hikmeti e, ilminin mevzu ise Allah ile alem ve bilhassa insanlar ve insanların efali beynindeki alaka ve münasebettir. Yani Kur'an bize hangi konuyu işler? Allah ile alem arasındaki ilişkiyi, e, Allah ile insanlar arasındaki ilişkiyi ve insanların işleri, efi ali davranışları arasında yani biz ne yaptığımız zaman bu Allah katında ne oluyor bundan bahseder bu alaka ve münasebetten bahseder bize Kur'an-ı Kerim. İşte bir uluhiyet ve ubudiyet alakasında hülasa olunan uluhiyet, ilahlık, ubudiyet, kulluk bu ikisinin birbiriyle münasebeti alakasında hülasa olunan, özetlenen ve evvela Fatiha'da saniyen bütün Kur'an'da alet tedriç derece derece tafsil edilen bu nispet, bu ilişki yani tamamen Besmele'deki bağın manasıdır. Yani bütün Kur'an Allah ile alem insanlar ve insanların davranışları arasındaki ilişkiyi anlatır derece derece ve bütün bu e, ilişki Allah ile insanlar arasındaki ilişki ve alem arasındaki ilişki Besmele'nin basınının manasıdır. Niye? B- B harficeri Arapçada daima bir fiile veya şiphi fiile, şiphi fiil fiilimsiye taalluk eden ve onu bir isme rapt eyleyen bir edat bir harficerdir. Yani bir fiile bağlanır besmele her zaman ve o fiili bir isme rapt eder, bağlar. Asıl manası ilsaktır. İlsak yapıştırmak. Fakat bu ilsakın mülasebet ve münasebet istiâne, sıla, kasem gibi birçok tenevvatı vardır. Çok çeşitleri vardır. Yani bu münasebet, bu ilsak, bu yapıştırma, karıştırma şeklinde mi? Bir arada olma şeklinde mi? Ondan yardım isteme şeklinde mi? Pekiştirme şeklinde mi? Yemin şeklinde mi? Yani B'nin anlamlarını sayıyor. Yanılmıyorsam zamanında bakmıştım B harfi 20 kadar manası var. Arkadaşlar birçok çeşitleri vardır ki Besmele'de müfessirin yani Besmele'deki B'de müfessirin yani müfessirler yalnız musahabet veya istihane manalarından birini gösterirler. Musahabet aslında sohbet ve hani sahabe kelimesi de buradan geliyor. Bir arada bulunmak demek. Yani biz Bismillahirrahmanirrahim dediğimizde Rabbimizin. Allah, Rahman ve Rahim isimleriyle bir arada o işe başladığımızı ifade etmiş oluyoruz. Yalnız dikkat edin Cenab-ı Hakk'ın zatıyla değil isimleriyle bir arada başlamayı ifade etmiş oluyoruz. Veyahut da istiane veya da onun isimlerine bu isimlerine sığınarak ondan yardım isteyerek başlamış oluyoruz. Bu bağın müteallakı yani bu B harficeri Besmele'deki hangi fiile bağlandı? Az önce ne demişti? Fiili isme bağlar demişti. Fakat Bismillahirrahmanirrahim Rahman Rahim cümlesinde fiil yok. Yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ne yapıyorsun? Yani ne, nedir? Yüklem yok bu cümlede. Ee, bu bağın müteallakı mahsuftur. Yani cümleden hasfedilmiştir, düşürülmüştür. Ki o da besmele ile başlanacak olan fiil olacaktır. Yani o, bunun düşürülmesi o kadar hikmetli ki arkadaşlar bütün hayatımızı kuşatması demek Besmele'nin. Yani kitap okumaya başlıyorsun Bismillahirrahmanirrahim diyorsun okumaya başlıyorum Allah'ın adıyla demiş oluyorsun. İşte yemeye başlıyorsun evden çıkıyorsun efendim ne bileyim cüzdanından para alıyorsun para koyuyorsun. Hatta şöyle derler ee, büyükler efendim ee, bir şeyi alırken bir şeyi koyarken yani. Ne, ne yaparken bir yere girerken çıkarken ne, neye başlıyor olursanız olun mutlaka besmele'yi söyleyin çünkü o yaptığınız şeyi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adına bağlamış oluyorsunuz şimdi tek tek B'yi söyledi irsak manasını ondan sonra isim Allah, Rahman ve Rahim e, kelimelerini bizlere açıklayacak isim Asıl lügatta bir şeyi zihne ref eden alamet ve dal demektir. Dal, dal değil yani, e, delalet eden. O bir şeyi zihne ref eden, ne demek zihne ref etme, ref etmek, kaldırmak demek. Ne demek bir şeyi zihne ref etmek? Mesela ben şimdi size ağaç dediğimde bir kelime söylüyorum, bakın bir varlığın ismini söylüyorum, ağaç. Sizin zihninizde hemen bir ağaç şekli canlanıyor. Kimimizinki çam ağacı gibi, kimimizinki meyve ağacı gibi, kimimizinki servi gibi. Ama zihnimizde bir şablon var, bir ağaç şablonu var. Ve ben ağaç dediğimde zihninizde hemen öyle bir canlının hayali temsil ediyor. İşte isim isim bir şeyi zihne ref eden alamet ya da dal. Yani Ağaç kelimesindeki harfler işte onlar bir araya geliyor bir isim oluşturuyor ve ağaç canlısına daha doğrusu ağaç varlığına delalet ediyor artık bu kelime. Ağaç kelimesi. Örfte yalnız başına anlaşılır bir manaya delalet eden kelime diye tarif olunmuştur. Yani tek başına ne kastettiği belli olan kelime diye tarif olunmuştur. O manaya veya onun hariçte veya zihinde tahalluk, tahakkuk ettiği ma müsemma denilir. Yani o kelime, isim dediğimiz, mesela işte tencere diyorum, tencere kelimesinin e, kastettiği e, varlığa da müsemmâ Isim İsim ilişkisi, yani siz bir kelimeyi duyduğunuzda o kelimenin kastettiği varlık, kastettiği mana, mesela illa mücessen bir e, kelime olmaz isim, mesela şefkat, Şefkat de bir isimdir, bir duygunun ismidir. İşte çok şefkatli dediğim zaman sizin zihninizde gene şefkate dair bir izlenim, bir mana oluşuyor, belirsiz kalmıyor. Dolayısıyla o şefkat kelimesinin, tencere kelimesinin, ağaç kelimesinin kastettiği manalara da müsemma deniliyor. Müsemma isimlendirilmiş demek. Sıfatlar da esasen ismin aksamındandır. Yani sıfatlar da ismin e, isim grubundandır. Yani mesela kırmızı hırka dediğimizde kırmızı da bir isimdir. Bunun için isimler ismi has veya alem, ismi cins veya am diye taksim olunduğu gibi ismi zat veya ismi sıfat diye de tefrik olunur. Yani ismin çeşitlerini söyledi şimdi burada. İsmi has ismi alem. Bunu ayırmakta ben epey bir zorlanmıştım. Böyle birkaç kere okumuştum hatırlıyorum ilk okuduğumda burayı. Ee, ama çok pratik bir açıklaması var arkadaşlar. Sonra kendisi de o örneği veriyor zaten. İsmi has ee, özel isim demek ismi alem de özel isim demek aralarında küçük bir nüans var arkadaşlar ee, ismi has o varlığı görmeden bilmeden ona konulmuş olan isim demek yani örneği çok güzel doğmamış çocuğun ismini koymuşsanız en baştan on, o isme ismi has deniyor doğduktan sonra koymuşsanız veya siz doğduktan sonra artık o ismi kullandığınızda o ismi alem oluyor. Bunu ayırt etmekte çok kolay. Alem alametten geliyor. Yani artık o isimle kastedilen bebeğin şeklini, şemalini siz biliyorsunuz ve onu gözünüzün önüne getirebiliyorsunuz. Pratikte bunun bu farkın bir anlamı yok, bir değeri yok. O yüzden çok üzerinde durmayacağız. Ama şeyde edebi açıdan küçük bir nüans var. İsmi cins veya am işte bir türün ismi veya genel isim diye taksim olunabildiği gibi ismi zat veya ismi sıfat diye de tefrik olunur. Zatın ismi sıfatın ismi diye Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna söz konusu olduğunda bilhassa burası önem kazanıyor. Allah-u Teala'nın Esma-i Hüsna'sında bu farkın ehemmiyeti vardır. Yani ismin çeşitlerini de söyledikten sonra Allah ismine geçtik şimdi arkadaşlar. Lafzatullah'a geçtik. Lafzatullah yani Allah mabudu hakkın ismi hasıdır. Bakın gördünüz mü? İsmi alem de deniyor buna ama ismi has. Niye? Çünkü biz görmedik. Görmedik allah Teala'yı. Yani zihnimizde tasavvur ediyoruz. Onun varlığını biliyoruz. Allah isminin ona isim olduğunu biliyoruz. Ama bunu onu gördüğümüz için değil. O, o ismin onu ifade ettiğini bildiğimiz için biliyoruz. Daha doğrusu ismi zattır ve ismi alemdir yani Kur'an bize bu zatı ellielli alayı sıfatı Kemaliyesi ve esma hüsnası ile tanıtacak bütün mükemmel sıfatları ve bütün esması isimleriyle tanıtacak Bu arada çok yapılan bir hataya işaret edeyim arkadaşlar esmalar diyor bazıları Allah Teala'nın isimleri için esmalar denmez esma zaten isimler demek arkadaşlar Esma İsimler demek. esma Yusna, Hüsna allah Teala'nın en güzel isimleri demek. Onun için ya isimler diyeceksiniz ya Esma diyeceksiniz. Ee, bu önemli ama artık bu farklar kültür iyice zayıfladığı için bu farklar da gözetilmez oldu. Kültürün zayıflamasının ortak kültürün yani toplumdaki ortak kültürün zayıflamasının bir alameti de kelimelerdeki nüansların kaybolması ve işte her şeyi birbirinin yerine kullanılabiliyor olması o inceliklerin unutulmasıdır. Kur'an bu bize bu zatı ecelli alai sıfatı kemaliyesi ve esma-i ile tanıtacak. Bizim ve bütün aleminin, bütün alemlerin ona olan nispet ve alakamızı bildirecektir. Kur'an'ın amacı geliş maksadı budur. Allah Teala'yı bütün detaylarıyla sıfatlarıyla, isimleriyle bize tanıtmak. Ve alemin ve bizim bütün alemlerin onunla ilişkimizi bildirmektir. Kur'an bunun için gelmiştir. Ana konusu budur Kur'an'ın. Biraz önce de söyledim. Binaenaleyk müsemması olan, şimdi isimle müsemma arasındaki ilişkiyi anladınız. Yani Allah kelimesini ben, biz söylediğimizde o bir isimdir. Bu isim kimi kastediyorsa o da müsemmadır arkadaşlar. Müsemması olan zat-ı ecelli ala kainatın vücudunda bekasında tekemmülatında bir illeti ula olduğu gibi. Şimdi burayı bir açıklayalım. Kainatın varlığında arkadaşlar, devamında, devamında ve mükemmelleşmesinde kainat tekamül kainattaki tekamülde illeti ula Allah Teala olduğu gibi Allah Teala zat illeti ula ne demek? İlk ee, ilk illet. Yani kainatı var eden onu ayakta tutan onun içerisindeki mükemmelliği, gelişmeyi var eden ve mümkün kılan ilk sebep Allah Teala'dır. İlk sebep müsebbib evvel, işte illeti ula önemli arkadaşlar bunu kavramamız. Şu demek yani şöyle nasıl bir örnek versem bununla ilgili? Şöyle düşünün. Kainat hiç yokken Veyahut da işte bize, bazı şeyler bize açıklanıyor değil mi? İşte şu şunun için oldu, bu bunun için oldu, şöyle oldu. İşte Big Bang meydana geldi. Big Bang'teki patlamadan sonra işte gezegenler meydana geldi. Bunlar dönerek işte soğumaya başladılar. İşte önce sular oluştu. O süreci bize açıklıyor. Peki ilk o patlamayı kim yaptı? İlleti uyla dediğimiz şey o. Ve e, öyle bir şey ki arkadaşlar... Eğer gerçekten böyle bir patlamayla başladıysa hani Big Bang teorisi o da bir teori adı üzerinde doğruysa e, hakikati anlatıyorsa bize öyle kabul edelim şimdilik efendim peki bunu planlayan yani o patlamayı başlatan o süreci ilk başlatan bütün o zincirleme reaksiyonlar meydana geldi o patlamadan sonra öyle söylüyor bize bilim çok zincirleme reaksiyonlar bu zincirleme reaksiyonların sonuçlarının bugünkü kainat olacağını planlamış olması gerekmiyor mu yoksa tüh ya şurayı hesaplayamamışız mı diyecek haşa. Anlatabildim mi? İlleti Ula bu demek. Yani her şeyi en başta planlayan, her şeyi en başta tasarlayan ve ilk hareketi vererek efendim o sistemi başlatan demek. Peki arkadaşlar başlattı Ariston'un tanrı anlayışıyla mı kalacak Allah Teala'nın yaratıcılığı? Yani her şeyi çok mükemmel tasarladı. İlk hareketi de yaptı, başlattı bir saat ustası gibi yani ve ondan sonra bir daha kainata karışmıyor mu? Hayır arkadaşlar biz Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden biliyoruz. Mesela Kayyum ismi arkadaşlar kainatın üzerinden bir an bile elini çekecek olsa, kudret elini çekecek olsa varlık altüst olur, Tepetaklak olur. Yani varlığın devam etmesi de işte tekemmülatı dediği o varlığın devam etmesi bekası tekemmülatı da ona bağlı. Ona boşlu Nasıl ki Cenab-ı Hakk'ın zatı bu alemin vücudunda, meydana gelişinde, devamında ve tekamülünde bir numaralı sebepse, bir numaralı illetse Allah ismi Celali de, burası çok önemli, lisan-ı irfanımızda, bizim irfanımızda, bizim kainatı anlayışımızda, bizim Olayları, bütün neden buradayız, ne oluyor, nereye gideceğiz, anlamı nedir bu hayatın bunları yorumlamamızda öyle bir mebdeyi has ve aladır. Yani Allah ismini nasıl ki zatı varlık için olmazsa olmaz ise Allah ismi de bizim irfanımızın olmazsa olmaz bir unsurudur. Yani Allah'a bağlanmayan hiçbir ilim. Allah'a bağlanmayan hiçbir açıklama, Allah'ı hesaba katmayan Allah Teala'yı diyelim, Allah Teala'yı hesaba katmayan hiçbir anlam arayışı e, hedefine ulaşmayacaktır. Hak Teala'nın vücudu hadisi tasdik olunmadan, onun biricik varlığı tasdik olunmadan alem, ve nizamı alem his ve şuuru bir hayalden bir seraptan ve aynı zamanda defi nakabil bir ızdıraptan ibaret kalır giderilmesi mümkün olmayan bir ızdırap olur işte varoluşçu var felsefenin yaşadığı ızdırap arkadaşlar yani aklıma ilk gelen de e, nedense şey oldu hmm, Kafka Kafka ve benzerlerin eserlerindeki ızdırap e, aslında hayatlarında, hayatta şey yok yani büyük bir şey yok eksiklik büyük bir felaket büyük bir acı yaşamıyorlar ama anlamlandıramadıkları için acı yaşıyorlar hayatı anlamlandıramadıkları için burada oturduğum yerde böyle ahkam kesmek kolay ama yine de hani bir örnek vermiş olmak için söyledim o varoluşçu felsefenin acı üzerine neredeyse kurulmuş olması arkadaşlar aynen burada söylendiği gibi Allah ismini hiç o felsefeye hiç katmadıkları için O düşüncede hiç yer almadığı için. Peki diyeceksiniz ki yani Allah ismini katınca acılar bitecek mi? Tabii ki bitmeyecek ama anlam kazanacak. Niçin ben buradayım? Niçin bunu yaşıyorum? He bunun ahirette şöyle bir karşılığı olacak. Yani çünkü bütün kitap bunu açıklamak üzere indi. O yüzden Kur'an-ı Kerim'le hemhal olursanız, Kur'an-ı Kerim'le içli dışlı olursanız, Kur'an-ı Kerim'de işlenen konular, anlatılan e, kıssalar, verilen misaller, meseller bunları çok iyi zihninize yerleştirirseniz arkadaşlar bu sizin kendi yaşadığınız hayatı anlamanızı kolaylaştıracak. Ve yaşadığınız sıkıntı olur, nimet olur, fark etmez. Başınıza gelen herhangi bir şeyi doğru yorumlamanıza yardım edecek. Son derece merkezi bir yer, anahtar kelimedir yani Allah kelimesi. Bütün ilimler, bütün açıklamalar, bütün anlam arayışları hepsi Allah ismine bağlanmalıdır. Ona bağlanmadığı zaman yani Allah Teala'nın isminin girmediği bir denklem, Başarısızdır. Hayatla ilgili, varlıkla ilgili e, o isim girmediği bir denklem hedefine ulaşamaz. E, Defina kabil bir ızdıraptan ibaret kalacağı gibi bütün bu hayat Allah ismi hası üzerinde tevhid ve tensik olunmayan üst üste biriktirerek e, ortaya çıkan demek e, ulumumuz fununumuz ilimler fenler bütün malumat ve marifemiz de iki ucu bir yere gelmeyen ve varlığımızı sildip süpüren perişan fikirlerden mealsiz bir gubar intibadan ibaret kalır ki e, ibaret kalır bir toz bulutu gibi olur. Arkadaşlar ilimlerimiz fenlerimiz efendim bütün malumat ve marifimiz biriktirdiğimiz irfan kültür hepsi dağınık olur dağınık olur bir amaca ulaşmaz iki ucu bir yere gelmez işlevsel olmaz daha doğrusu. Yani her şeyi bilirsiniz ama onu birleştirecek olan asıl o imame olmadığı için yani elinizde bütün her şeyi açıklayan şeyler var. Bilgiler var ama onları hepsini toplayıp peki bu nereye gidiyor bu gidiş nereye ve bu niçin böyle biliyorsunuz efendim ilim bize nasıl sorusunun cevabını verir arkadaşlar fizik işte coğrafya jeoloji bize nasıl sorusu biyoloji nasıl nasıl oluyor da işte bir e, deprem oluyor nasıl oluyor da yağmur yağıyor ilim bize bunların cevabını verir peki bu niçin oluyor bunun cevabını İnanç verir. Felsefe, onun veya onun yerine konmaya çalışan e, felsefe vereceğini iddia eder. Yani felsefe din yerine konmaya çalışan ama hani felsefe dini aykırıdır demek istemiyorum burada e, efendim e, açıklama çabası yani niçin bu böyle? Bunu açıklama çabası bunun içindir ki bütün ulum ve funun Bitfenler. küçük küçük birer mevzu etrafında yani biz adım adım öğreniriz bu ilimleri malumatımızı yani bizim zihnimizde topladığımız o ilimleri tensik ede ede bunları biriktire biriktire düzenleye düzenleye nihayet son tensikte son aşamada bir ilmi ala ile bizi bir huzuru vahdete ila etmek için ona ulaştırmak için çalışır durur. Bütün ulum ve fünun bizi Efendim birike birike birike bizi en yüksek bir ilim en yüksek ilim Allah'ın Allah'ı bilmektir arkadaşlar. Şimdi bakın bir de şunu söyleyeyim ee, biz iman edenler tabi aramızda kim var kim yok ben bilmiyorum ama genelde iman edenlerdir herhalde ee, bu Fatiha suresini Elmalı'dan dinlemek isteyenler. Efendim biz iman edenler bu, e, onun adeta içinde doğduğumuz için ve adeta onunla artık etle tırnak gibi olduğumuz için Allah inancıyla iman etmemenin nasıl bir boşluk meydana getirdiğini, nasıl bir anlamsızlık meydana getirdiğini bilmemiz mümkün değil arkadaşlar. Onu anlayamıyoruz, hayal bile edemiyoruz. Yani e, her öğrendiğiniz şeyi Allah inancıyla Birleştirdiğiniz zaman bu işte ahlaki bir bilgi olabilir, tasavvufi bilgi olabilir, fizikle ilgili bir bilgi olabilir, ekonomiyle ilgili bir bilgi olabilir. Bunları Allah inancıyla birleştirdiğiniz zaman bu ilimler insanlığın hayrına anlamlı, faydalı bilgiler oluyor. Peki her Allah diyen bilgilerini o inançla birleştirebiliyor mu? Hayır arkadaşlar birleştiremiyor. Araya nefis giriyor. Araya çıkarlar işte nefsin sonucu olan çıkar menfaat duyguları giriyor alışılmış bir dünyadaki düzen var ona tabi oluyor kimisi ve ne oluyor beyinde yani düşünce dünyasında Allah inancı bir tarafta yaşantısı diğer tarafta yani kompartımanlar arasındaki ilişki bağ kopmuş oluyor. Bu bağ koptuğu zaman da dine sığınmak istediğinde bu kompartmana geçiyor. Dünya işleri göreceği zaman bu kompartmana geçiyor. Bu da onun Allah inancının işlevsel olmamasıyla sonuçlanıyor. Yani Allah'a inanıyor ama bu ne işinde gücünde, ne ilişkilerinde, ne ailesinde, ne para kazanırken, ne harcarken hiçbir yerde bu Allah inancının sonuçlarını göremiyorsunuz. İşte o yüzden de dün akşam Türkiye ve eğitimde anlatmaya çalıştığım dinden uzaklaşmaya sebep olan yetişkinler işte yani din kompartımanına geçtiğin zaman Allah Allah deyip, peygamber deyip, din deyip, iman deyip işte dirileceğiz hesap vereceğiz, cennet var, cehennem var deyip ama oradan çıkıp dünya kompartımanına girdiğinde bunlar sanki hiç yokmuş gibi yaşayan insanlar yeni neslin bize baktığında o tutarsızlığı, o çelişkiyi görmesi ve rahatsız olması sonucu efendim ya bu din bir işe yaramıyor diye düşünmesine yol açıyor. Neyse buna temas edip geçmiş olalım. Cisim mefhumunda madde ve kuvvetle hareket ve sükun nispetinde tevhid olunmayan bir ilmi tabii. Ee, yani e, tabiat ilmi, fizik ilmi. Cisim mefhumunda madde ve kuvvetle hareket ve sükun nispetinde tevhid olunmayan bir ilmi tabii. Buut mekan ve zaman nispetinde kemiyet mefhumunda toplanmayan bir ilmi riyazi. Yani ilimlerin ana konuları ve bu konuların e, nerede, hangi odak noktasında toplanacağından bahsediyor şu anda. Matematik ilminden bahsetti. Şuur mefhumunda cisim ve ruh nispetinde toplanmayan bir ilmi nefs, psikoloji. Ariç ve zihin nispetinde hak mefhumunda toplanmayan bir mantık, hayır ve şer mefhumunda hüsün kubuh vicdanında toplanmayan bir ahlak, nihayet illiyet nispetinde ve vücut mefhumunda toplanmayan bir hikmet, bir felsefe bulamayız. Bunların Ana yani bütün mesela mantık ilminde, felsefe ilminde, biyoloji ilminde, matematik ilminde çok detaylı bilgiler var. Ama onlar toplanır toplanır şu söylediği mefhumlarda, şu saydığı konularda toplanır diyor. Yani sonuçta işte mesela tekrar başa dönelim. E, tabiat ilminin e, toplandığı yer madde ve kuvvet, hareket ve sükun meselesidir. E, efendim e, ilmi riyazi bu şey matematik dedik ama şey olacak astronomi olacak e, mekan ve zaman nispetinde kemiyet mefhumunda toplanmayan bir ilmi riyazi. şuur mefhumunda cisim ve ruh nispetinde toplanmayan bir ilmi nefs yani e, cisimle ruh arasındaki ilişkiye e, gelip bütün biriktirdiği bilgiler bedenle ruh arasındaki münasebete dayanmayan bir psikoloji ve hak mefhumunda toplanmayan bir mantık, husus ve kubuh güzel ve iyi güzel ve e, çirkin iyi ve kötü mefhumunda toplanmayan bir ahlak nihayet illiyet nispetinde ve vücut varlıkla sebeplilik. Sebeplilik, nedensellik mefhumunda toplanmayan bir hikmet ve felsefe bulamayız. Vücut mefhumunu tasavvur illiyet nispetini tasdik ettirmeden bize en cüz bir hakikat bildirebilen hiçbir fen yoktur. Yani bütün fenni ilimlerde nedensellik, nedensellik o ilmin en önemli amacıdır. Yani neden bu var? Şu var, şu vardır, şunun için. İşte bütün ilimlerin çalıştığı gaye budur. Vücut Hak nispeti illiyet yani varlık, gerçeklik ve nedensellik bütün fenlere hakim olan mebadi tasavvuriye ve tasdikiyedir. E, varlık, gerçeklik ve nedensellik bütün fenlere, bütün ilimlere hakim olan e, temel e, düşüncedir. İlliyet yani nedensellik illetin malulle tenasubu yani sebebin sebep olduğu şeyle bağlantısı, tezayyufu Orantısı yani ve bekası kalıcılığı kanunu asrı hazırda bütün uluma hakim olan bir kanunu azandır. Yani ilim ve fenlerin hangi anlamlar üzerinde durduğunu, mehazlarının çıkış noktalarının ve varış noktalarının neresi olduğunu sayıyor. Şimdi bunu Allah inancıyla bağdaştıracak arkadaşlar. Yoksa amacı bilimler nasıl çalışır onun hakkında bilgi vermek değil. Bunun için illiyet nispetinde tevhid olunmayan hiçbir ilim bulamayız. Bu nisbet ise illet denilen bir vücudu mukaddem ile malül denen bir vücudu muahharın alakasını ifade eder. Yani bir illet vardır sebep olan şey bir de onun sebep olduğu netice vardır. İşte bu e, ilim bu aradaki ilişkiyi bize anlatır. İşte kimyayı düşünün tepkimeye giren maddeler ve tepkimeden çıkan madde vardır. Bunlar arasındaki ilişki yani nasıl oldu da bu maddeler birleşerek şu maddeye ulaş, e, dönüştü bunu anlatır. Psikolojide işte bedenle ruh arasındaki ilişki nasıl oldu da şu davranışa dönüştü ya da böyle bir soruna dönüştü. Bunlardan bahseder. Bu nispet ise illet denen onu söyledim. Bir vücudu mukaddem var. Bir başta bir illet var ve onun ma'lul denen bir sonucu var. Bu bütün alemin nizamı dediğimiz illetle ma'lul arasındaki ilişkidir. Yani ney, neye sebep oluyor? Ney neye sebep oluyor? Hangi unsur neyi tetikliyor ve sonuçta ortaya ne çıkıyor? Bütün e, efendim varlık bunu budur bunu anlatır. Binaenaleyh biz o iki vücudu yani illet ve malolu tasvir ve tasdik etmeden yani zihnimizde tasavvur edip gerçek bir ilişki aralarında kurmadan bu nispeti tasavvur ve tasdik edemeyiz. Sonra bu tasdikimizi de haktır diye zihnimizle zihnimizle vaki nispeti intibakını taahhüt eden hakikati hakka istinad ettirmezsek yani Şimdi biz illetle mağlul arasındaki ilişkiyi bulduk. İşte bulutlar şöyle olduğunda yağmur yağıyor. İllet bulutların şu hareketi mağlul de yağmurun yağması. Veya işte psikolojide, astronomide, bütün bilimlerde yani bir sebep olan şey var bir de sonuç var. Bu ikisi arasındaki ilişkiyi bulduk tamam mı arkadaşlar? Bu tasdikimizi yani o bulduğumuz haktır dediğimiz o neticeyi zihnimizle, vakiin nispeti intibakını taahhüt eden hakikati hakka istinad ettirmezsek bunların böyle oluşunun nasıl diyelim illetle malul arasındaki bu ilişkiyi Kur'an asıl hakka Perdenin arkasındaki müsebbibul esbaba istinad ettirmezsek, oraya dayandırmazsak bütün mesaimizin, bütün şuurlarımızın yalan, batıl bir serabı evhama raci olduğuna hükmederiz. Halbuki o zaman böyle hükmedebilmek de bir hakikati itiraf etmektir. Binaenaleyh insan hakkı tekzip ederken bile onu tasdik etmek mecburiyetinden kurtulamaz. Hakkai ki mümküne fevkinde hakkı vacip yani... Mümkün olan hakikatler böyle de olabilir şöyle de olabilir diye mümkün o demek. Mümkün olan hakikatlerin de üstünde hakkı vacip gerek ilmimizin gerek vücudumuzun mebde-i evveli ve illeti ulasıdır ve Allah onun ismidir. Hep bütün bunların arkasında ne var peki? Bütün bunların arkasında ne var dediğimizde o illetle malul ilişkisinin arkasında ne var? Planlayan kim? Bunu böyle yapan kim? Niye böyle oluyor? Böyle olmasını kim istedi? İşte oraya onu bağlayamadığımız zaman bütün bilgilerimiz dağınık, amaçsız bir şeye dönüşüyor. Bir bilgi yığınına, bir toz yığınına dönüşüyor. Ve ne oluyor Allah'a bağlayamadığımız zaman? Yani çok tabii benim sözlerim çok avamiyi bu konu, çok yüksek bir konu. Bunları allah Teala'nın varlığına bağlayamadığımız zaman arkadaşlar o öğrendiğimiz bilgileri... Allah'tan bağımsız olarak kullandığımız için yani Allahsız bir ilim haşa peşinde koştuğumuz için onu kainatın düzenini bozacak o yaratıl yaratılıştaki düzeni bozacak efendim zarar verecek bir, bir, bir takım insanların çıkarlarına hizmet edecek şekilde çok kolay kullanabiliyoruz anlatabildim mi? Arkadaşlar yani Allah ile bağı kopmuş olan felsefe Allah ile bağı kopmuş olan fizik Allah ile bağı kopmuş olan kimya matematik geometri e, astronomi fark etmez sonuçta insanlığın lehine olmuyor işte bugün yaşadığımız durum bunu, bunu gösteriyor zaten. Hakiki ki mümküne fevkinde hakkı vacip gerek ilmimizin gerek vücudumuzun mebdeyi evveli ve illeti ulasıdır ve Allah onun ismidir. İnsan üzerinde icrayı tesir eden, insanı tesir eyleyen, etki altında bırakan hiçbir şey tasavvur olunamaz ki onun arkasında Allah bulunmasın. Ve biliyor musunuz arkadaşlar asıl fesat da işte bu bilgileri ürettiğimiz bu bilgileri Allah fikrini hiç hesaba katmadan e, kullanmaktır bunları kullanmaktan doğuyor asıl fesat biz fesat deyince arkadaşlar biz sıradan insanlar fesat deyince işte iki kişinin arasını bozmak laf taşımak gibi böyle onlar da fesattır ama çok masum fesatlardır bu büyük fesadın yanında yani Allah Teala'nın size verdiği e, kainattaki işleyişi kavrama kabiliyetini, işte bir şeyi bir şeye dönüştürme kabiliyetini, çelikten gemiler yapabilme, işte e, e, bu kadar ağır metallerden havada uçan uçaklar yapabilme vesaire, bu kabiliyetleri ve bunların nasıl olduğunu illet malol, o uçak nasıl kalkacak havaya, o suyun üstünde o gemi nasıl yüzecek, bu ilişkiyi çözdükçe, Arkadaşlar bunları bu bilgileri Allah inancıyla birleştirmediğiniz zaman o bilgi insanlığın aleyhine oluyor. Çok büyük ölçüde bir, bir takım vicdan sahipleri hariç. Hak Teala öyle bir vacibil vücuttur ki varlığı zorunlu olan demek. Gerek enfüsi ve gerek afaki bütün seyri vücudumuzda, bütün bizim varlığımızın seyrinde, akışında bu vücudunu gösterir. Her an yani o kadar bizim varlığımız için Allah Teala'nın varlığı o kadar zorunludur ki bizim varlığımızın devamının her aşamasında Allah'ı görürüz biz. Yani anne karnına düştüğümüzden işte son nefesimizi verdiğimiz ana kadar bütün hallerimiz aslında Allah'ın varlığını gösterir. Ve bizim ruhumuzun derinliklerinde her şeyden evvel zatı hakka ait bir ki mutlak muhakkaktır. Ruhumuzun derinliklerinde Allah Teala'yı biz tasdik ederiz aslında biliyor musunuz hani böyle bir kelisör oyunu gibi geliyor ama öyle değil yukarıda da biraz söyledi biz geçtik üzerinde çok durmadık inkar bile bir imandır arkadaşlar çünkü hiç olmayan bir şeyi inkar da etmezsiniz yani bir şey hiç yoksa onu inkar da etmezsiniz akıl bunu gerektirir yani. Mantık bunu gerektirir. Var olan bir şeyi ben onun varlığına inanmıyorum dersiniz. Hatta bizim mevcudiyetimizde bu hakikati alaya vahid, basit ve mücmel ve gayrı mahdut bir alakamız, bir hissi batınımız vardır. Yani böyle çok özet, çok basit, efendim çok hani e, tanımlayamayacağımız bir alakamız, bir hissi batınımız vardır. Bu en yüce hakikate. Ee, iç, yani içimizde hep böyle e, bir anlam arayışı. Ondan sonra hep e, yaptığımız her şeyi bir sebebe bağlama ihtiyacı. Sonuç sonucun Tamam da ne oldu şimdi yani buna ulaştık da ne oldu şimdi onun da kalıcı bir sonuca dönüşme ve böylece bir anlam kazanma ihtiyacı hepimizin içinde vardır. Ve bütün ilimlerimizin kökü olan bu hissi batın mütenahi hislerimizin, şuurlarımızın, akıllarımızın, fikirlerimizin hepsinden daha hak, hepsinden daha kuvvetlidir. Çünkü onları muhittir. Bütün fikirlerimizi, bilgilerimizi, duygularımızı kuşatır bu her şeyi bir hakka bağlama bir hak sebebe bağlama ihtiyacı. Ve onları muhit olduğu halde zatı zatı hakkı gayrı muhittir. Yani Allah fikri bizim bütün bu iç dünyamızı, duygularımızı, ilimlerimizi, bilgilerimizi, kanaatlerimizi, inançlarımızı her şeyi kuşattığı halde onun zatı kuşatılamazdır. Yani biz bilgimizle Allah'ın zatını kuşatamayız. Kuşatmak ne demek yani? Her şeyiyle bir hakkın onu kavrayamayız. Ve onun bir lemhayı tecellisidir bizim bütün e, efendim e, fikirlerimiz, şuurlarımız. Böyleyken biz birçok zaman olur ki kendimizden ve anatı vücudumuzdan zuhur ederiz ve ekseriye hataların, dalallerin menşei bu gaflet ve zuhul olur. E, biz ne yaparız? E, kendimizden ve varlığımızın e, anlarından yani o an bulunduğu durumdan Kayarız, saparız ve hatalar işleriz. İşte bu hataların menşeyi Allah ile o an bağı kuramamaktır. Onun için en büyük zikir Allah'ı hatırlamak ve bir günahtan bir hatatan vazgeçmektir demiştir Efendimiz. En büyük zikir bir yanlış yapacağın zaman Allah'ı hatırlamak ve vazgeçmektir. Böyle kendimizden ve şuurumuzun inceliklerinden zuhur ettiğimiz zamandır ki yani kendimizi unutmuşuz, şuurumuzun inceliklerini unutmuşuz. Biz, biz bu hissibatından, bu şuuru evvelden gaflet ederiz. Yani bu her şeyin altında yatan temel fikirden, hak fikrinden, hak inancından gaflet ederiz. Ve o zaman bunu bize aklımız tarihiyle tezkir ve ihtar edecek vesayitü dela ile muhtaç oluruz. Enfüsi delillerden gaflet ederiz. Kendimizden gaflet ederiz. iç dünyamızdan ruhumuzun gerçekte ne istediğinden bize seslenişinden Mustafa Mertel Hoca'nın konuşmalarını dinleyin. Efendim e, gaflet ederiz kendi dünyamızı gözlemlemekten dışarıdan o zaman işte dışarıdan bize Allah'ı hatırlatacak bir e, dal yani onu bizi, bizi Allah'a götürecek ona delalet edecek bir deliyle bir öndere bir vasıtaya ihtiyaç duyarız arkadaşlar. Yani aslında insanın kendi iç dünyası vicdanı ve bütün düşüncelerinin ilimlerinin, fikirlerinin, inançlarının temelinde olan bir hak arayışı aslında sürekli Allah Teala'yı ona hatırlatmaktadır. Ama insan bazen böyle kendisinden gaflet eder. kendi Bu kendisinin derinlikleriyle ilişki kuramaz. İşte o zaman dışarıdan kendisine bunu hatırlatacak vasıtalara, delillere muhtaç olur. İşte kainat bize bu tezkiri yapacak ayet-i hak ile doludur. Buna da ne diyoruz? Afaki ayetler. O zaman da dışarıyı gözlemlemek bize Allah'ı hatırlatır. Kur'an bize... Bu ayatı bir belagat-ı icaz ile ihtar ve tezkir ettiği için bir ismi de ez zikirdir. Hatırlatma, öğüttür. Şimdi demek ki Allah'ın ayetleri yani Allah'ın Rabbimizin kendi varlığını bize hatırlattığı işaretler, ayet işaret demek zaten üç kategoride geliyor demek ki arkadaşlar. Üç kategoride, üç yolla allah Teala bize kendisini hatırlatıyor. Bir kendi iç dünyamıza yerleştirdiği hak arayışı. Her şeyi bir hakka bağlama ihtiyacı. İki dış düny kabaca söylüyorum yani dış dünyaya yerleştirdiği bize kendi varlığını gösteren işaretler ve üç bunlar yet yetseydi vahye gerek kalmazdı arkadaşlar. Bunlar da yetmiyor bazen çünkü insanlar e, kendi iç dünyalarından gafil oldukları gibi dış dünyayı da gözlemleyip oradan bu müesses nizamdan işte bunun sonu ne olacak nereye varacak o düşüncelere gidemeyebiliyorlar çünkü nefis arada çok kuvvetli bir engel İhya Ülümit'ini okuyun yani nefis sürekli sizi boşver bunları düşünme diyor yani gel diyor kam alalım dünyadan diyor hazlarının peşinde koş diyor hatta öğrendiği bilgileri kendisiyle kendi iç dünyasıyla ilgili olsun afaki bilgiler olsun öğrendiği her şeyi de hazlarını tatmin etmek için kullanmak istiyor nefis işte bu yüzden insan oğlu nefisle ve şeytanla Bunların hilelerine ve tuzaklarına maruz kaldığı için Allah Teala üçüncü bir destek veriyor, vahiy indiriyor ve bize kendi yolunu ve bütün o fikirlerimizin, bilgilerimizin, bütün o imkanların bize verilen bu dünyanın nereye gideceğini, nereden geldiğini, kaynağı ne, varacağı yer ne, ne, ne bekliyor bizi bunları anlatıyor. O yüzden de Kur'an'ın bir adı ezzikir, hatırlatma hikmet ilahiye dahi bize buradan birçok edille mantıkiye, akliye ve ruhiye telhis ediverir, özetleyiverir Kur'an'ın ayetlerinden. Bir taraftan biz o hissi batının, iç dünyamızdaki hissi e, sair mütenahi ve müteveyyiz şuurlarımız gibi zahir ve batınımızda tecelli ve inkıta lahzalarıyla mahdup bir suret iktisap etmesine ve bu suretle cüziyat eşyanın ayan gibi daireyi i girecek bir veç ile tavazruh etmesine bir meyil besleriz bir taraftan bu meylin hikmeti onun devamı tecellisinde hiss olunan bir zevki şuhuddur yani Allah'ın varlığını kendi iç dünyamızda ve dış dünyamızda ona şahitlik etmek, Allah'ın varlığına şahitlik etmez zevkidir Bu. E, fakat bunda muhitin muhata kalbetmeye çalışmak gibi bir noktayı imtina vardır ki muhitin muhata kalbetmeye çalışmak, yani e, kuşatanı kuşatılana dönüştürmeye çalışmak gibi. Yani e, e, sen işte iç dünyanda, afakta ve enfüste ve dışarıda, afak ufuklar demek dış dünya, enfüs iç dünyamız, nefisler. Efendim içimizde ve dışımızda Allah Teala'nın varlığını bize hatırlatan, sürekli bize gösteren bu ayetler üzerinde, e, şuhut mertebesinde onları gözlemlerken bir kaçınman gereken bir nokta var diyor. Bir noktayı imtina var. O da nedir? Muhiti muhata kalbetmeye kalkamazsın diyor. Yani her şeyi kuşatan yaratıcıyı sen kuşatmaya kalkamazsın. Sen onu her şeyiyle kavramaya kavrama iddiasında bulunamazsın. Birçoklarını menfi neticelere ihsal etmiştir bu yaklaşım diyor. Yani Allah'ı her şeyiyle anladığını, çözdüğünü, işi nasıl yaptığını anladığını iddia etmeye götürebilir. O nefs nefsi mağrur düşünemez ki o mebde evvele, yani her şeyin başlangıç noktası olan Allah Teala'ya şuur-u sarihte bir taayyünü mahdut vermek için yani insanın açık zihninde bir e, sınırlanmış artık ne olduğu belli bir tayin edebilmek için Allah'ın varlığını bir nihayet bir hadd-ı mahdut çizmek lazımdır. Yani senin... Herhangi bir varlığı zihninde, mesela ağaç dedim, zihninizde bir ağaç belli oldu değil mi? Bunun için sizin ağacı kuşatan, ağacın her şeyini anlayabilen ve bunu idrakinde canlandırabilen bir kuşatıcılığınız, bir ağaç üzerinde bir üstünlüğünüz, bir hakimiyetiniz olması gerekir. Peki Allah için böyle bir şey mümkün mü? Allah Teala'yı senin zihnin, bilgin her şeyiyle kuşatabilir mi? Aya'nın eşyadaki gibi bir lahz-i inkıtaa muvvekkif'tir bunu yapabilmek. Ee, yani ne yap, ne olması gerekiyor? Senin Allah Teala'yı kuşatabilmen için Allah e, adeta inşallah yanlış bir şey söylemeyeyim bir e, kesinti olması gerekiyor, bir duraklama olması gerekiyor. O duraklamada senin onu dondurup Haşa yani Allah fikrini kavraman, incelemen ve kavraman gerekiyor. mümkün olmaz böyle bir inkıta çünkü o varlığın sonu demektir. Yani Allah-u Teala'yı bir ağaç gibi, bir cisim gibi veya bir duygu, duyguları bile biz bu yüzden yani tam donduramadığımız için e, tam olarak onları şey yapamıyoruz değil mi arkadaşlar? Kavrayamıyoruz. Herkesteki tezahürleri farklı farklı olabiliyor. Mümkün olmayan böyle bir lahza i bir durma anı, bir kesinti anında bütün şuur, bütün vücut, varlık kökünden munkati ve munadim olur. Yok olur her şey. Öyle bir inkıta bir şuuru vazıha varmak değil ademe karışmak olur. Yani böyle bir dondurup inceleme mümkün olsa bu bizi bir şuura ulaştırmaz. Tam tersine yokluğa götürür, ademe karışır. edille akliye akliye böyle bir maksatla bakanlar ve yani akli delillerle her şeyi Allah hakkındaki her şeyi kavrayabileceğini zannedenler bu nedenle de vahye ihtiyaçları olmadığını düşünenler ve Hakk'ın gay şuhudu ihata eden, görüneni ve görünmeyen alemi ihata eden, kuşatan namütenahi sonsuz tecellisi karşısında gururu nefislerini kıramayarak zevki şuhuddan mahrum kalanlar Allah'ı aradım da bulamadım derken ve felsefe namına hüsanlarını ilan etmiş olurlar. Allah'ı sezmek için kalp ile aynı temyiz ve aralarındaki nispeti tahakkuku idrak edebilmek gerekir. Kalp ile aynı temyiz edebilmek. Allah'ı sezmek için kalp ile gözü tem temyiz edebilmek, ayırabilmek ve aralarındaki ilişkiyi, nispeti Tahakkukun ne kadar bir ilişki gerçekleşiyor bu ikisinin arasında idrak edebilmek gerekir diyor. İşte bu kadar anlatabildim ben de size. Burada daha kim bilir benim yani ben burada anlatılanın onda birini anlattıysam çok başarılı e, olmuş oluyor arkadaşlar bu anlatım. Hakikaten işin ehlinden de dinlemenizi Allah Teala nasip etsin. Ben sadece bir şey tadımlık sunan bir kişi gibi düşünün benim şu anda yaptığım işi. Binaenaleyh isim Ha şimdi az önce ismi has ve ismi alemden bahsetmiştik ya burada ona bir tekrar bir dönüş var isim ispattan evvel vazedilmiş bulunursa o hakikatin ismi hası olursa da ismi alemi olmaz yani çocuğu örnek vermiştik anne karnındaki çocuğa verilen isim ismi hastı o doğduktan sonra ise ona ismi alem deniliyordu işte sen Allah Teala'yı bütün bu ilimler sayesinde dış dünyayı, iç dünyanı, kendi kalbini, vicdanını gözünle kalb Kalbin arasındaki farkı, gözün neyi görüyor, kalbin neyi hissediyor, bunlar arasındaki e, ilişkiyi kurup da Allah Teala'yı artık gözünle görmüş gibi neredeyse kavradığın zaman ona ismi alem denir. Ama fikri, zihninde bir Allah fikri var ama öyle e, şey değil, e, siz de söyleyin, aynel yakın değil yani. İlmel yakin sadece bir Allah var onu biliyorsunuz o zaman o Allah ismi ismi has olmuş oluyor. Fakat ispattan sonra vaz ise bizzat ismi alem olur. Mesela anadan doğma amalar için ülker ismi ülker bir yıldız ismi ancak bir ismi has olabilir. Görenler için ise bir ismi alemdir. Adi lisanda adi lisan yani günlük hayatımızda ki kullandığımız dilde ismi has ile ismi alemin farkı aranmazsa da ilim lisanında tefrik edilmiştir diyor arkadaşlar. Ee, i̇şte bu esbabı mebni Allah Teala için ismi zat, ismi alem mümkün müdür, değil midir diye beynel hükema yani felsefeciler arasında derin bir bahis vardır. Fazla uzatmamak için şu kadarını söyleyelim ki üç teze tecelli melhuzdur. Tecelli zat, tecelli sıfat, tecelli asar. Ee, Cenab-ı Hak üç şekilde e, tecelli eder. Zatıyla Sıfatlarıyla ve asar, eserleriyle yani fiilleriyle. Tecelli-i esma da bunlardan biriyle alakalıdır. Yani Allah'ın isimleri ya zat ismidir ya sıfat ismidir ya fiil ismidir. Allah'ın fiilinin ismidir. İsmi zat, tecelli-i zatı ifade eden bir isim olmak lazım gelir. Nitekim tecelli-i sıfat ifade eden isimlere esmai sıfat, tecelli-i asarı ifade eden isimlere de esma-i efal denir. İsmi zat şimdi ne oluyor? Allah ismi. Onun için onun üzerinde duruyor. Başta o yani. Zat sıfat ve asarı ile de bilvasıta tecelli ettiği gibi bizzat dahi tecellisi mümkündür. Yani Allah isminin de tecellisi insanda mümkündür. Ali Osman Tatlısı'nın... E, merhumun kitabına bakabilirsiniz bununla ilgili. Bütün Esma-i Hüsna'nın tecellisiyle ilgili. Ve La-Akal en azından kendine tecellisi mümkündür. Ve alem olan ismi zatına bu dahi kafidir. Ve biz bunu bütün Esma'da esas bildiğimiz için Esma-i İlahiye tevkifidir diyoruz. Yani e, bütün Esma e, bizim Allah'a verdiğimiz isimler değildir. Allah'ın kendisine verdiği isimlerdir. Çünkü biz onu Gördükten sonra onu tanımlamak için ona bir sıfat ya da efendim bir isim icat etmiş değiliz. Tam tersine o kendisini bize tanıtmak için kendi isim ve sıfatlarını bize açıklamıştır. Tevkifidir yani Esma-i Hüsna'ya yeni bir şey ekleyemeyiz. Binaenaleyh ismi zatın mefhumlu bir ismi has veya mefhumsuz bir ismi alem olması nefsel emirde mümkündür. Diyor şu kadar ki biz kendimize tecelli izat vaki olmadan ismi alem vaz edemeyiz. Nitekim doğan çocuğu görmeden koyduğumuz isim henüz bir ismi hastır. Ve bu halde duyduğumuz isim e, duyduğumuz ismi alemden de yalnız bir tecelli ismi anlarız. Ve o zaman tecelli e, e, isim ile müsemma birleşir. Lakin bunu esma-i sıfat ve efal ile de tefsir ede ede. Yani biz Allah'ın ismini duyduğumuzda. Onunla ilgili bir kavrayış bizim zihnimizde gerçekleşir. Görmedik ama işte budur diye tarif edildi. Ve bizim bir ismi has olarak zihnimizde Allah ismi var. Esma-i sıfat ve esma-i efal ile tefsir ederiz Allah ismini. Yani Allah'ı anlatır bize bakın Allah rahmandır, rahimdir. Meliktir. Mesela e, Fatiha'yı düşünün peş peşe kaç tane ismiyle e, Rab'tır bize Cenab-ı Hak kendisini açıklıyor. Böylece ne oluyor? O zihnimizdeki bir mefhum bir mana olarak bir yaratıcı olarak var olan Allah ismi giderek detaylanmaya giderek onun özellikleri hakkında bir fikir e, sahibi olmaya başlıyoruz. E, tefsir ede ede bu isimlerle nihayet tecelliyi asara ve ondan tecelliyi sıfata ve ondan tecelliyi zata ereriz. Her kelam iptida başlangıçta bir tecelliyi ismi ifade eder. Kur'an dahi bize Allah Teala'yı evveliyat evvela tecelliyat ismi ismiyle anlatıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Binaenaleyh Kur'an'a başlarken doğrusu hiçbir fikir ile meşgul olmayarak evvela Allah ismine bir ismi zat olarak ele alacağız. er Rahim sıfatları da bu ismi icmalen tefsir edecek. Bir şöyle derli toplu daha özet şekilde bize açıklayacak. Bunlarla ona bir inbisat vereceğiz. Allah ismi genişleyecek biraz. Hmm, Allah bir e, yaratıcı olarak vardı sadece zihnimizde ama aynı zamanda Rahman ve Rahim'miş. Yeni bir özellik onun hakkında öğrenmiş olacağız. E, mefhumlayacağız, anlamlandıracağız yani onu. Bu mefunun icmali ekmel ve muzaaf bir rahmetin mevde imbisatı olacaktır. Bu mefhumun yani Rahman ve Rahim isimleriyle birleşmiş, o isimlerle sıfatlanmış Allah ismi efendim e, mükemmel ve kat kat artan bir rahmetin Başlangıç noktası, genişleme, o rahmetin evrene yayılmasının, kainata yayılmasının başlangıç noktası olacak. Ve sonra peyderpey yavaş yavaş bu esma ile bu mefhumu inkişaf ettireceğiz. Allah fikrini geliştireceğiz. O zaman yerlere göklere sığmayan Allah ismi zatının kalbimizde fıtraten muzmar olan orada gizlenmiş toplanmış olan tecelliyatını görmeye başlayacağız. İşte Esma-i çalışmak insanda buna vesile oluyor arkadaşlar. Tekrar söylüyorum Ali Osman Tatlısı'nın e, kitabına bakarsınız. Biz de bir şeyler karaladık ama onu söyleyemiyorum. Çünkü henüz Diyanet onu yayına e, yay, yani basılmış fakat dağıtıma geçmediği için onu söyleyemiyorum. Yine de aklınızda bulunsun. Allah ismi zatının kalbimizde fıtraten muzmar olan tecelliyatını görmeye başlayacağız. Bütün isimlerini öğrendikçe he, Kadir, Muktedir, Cebbar, Fettah, Rezzak, Halim efendim, ama aynı zamanda Şedidül İkab ve, ve her bir isim bize adeta ben şey gibi düşünüyorum e, yanlış olmasın da. Ee, yani bir kristal küre, çok yüzlü, çok sonsuz yüzlü bir kristal e, düşünün. Onun her bir isim onun bir yüzünü, bir yüzünü bize anlatıyor. Böyle, böyle, böyle, böyle, böyle, böyle zihnimizde o e, tamamlanıyor, tamamlanıyor demiyelim de mükemmelleşiyor. Tamamlamak mümkün değil çünkü ihata etmek mümkün değil. Allah Teala'yı. Böylece ne olacak? Tecelli esmadan tecelli asara geçeceğiz, kainatı dolaşacağız, Allah'ın isimlerinin sonuçlarını eserlerini göreceğiz. Tecelli asardan tecelli sıfata ereceğiz. gayiptan şuhuda geçeceğiz. Zevki şuhudumuz yani Allah'ın varlığını kainatta gözlemleyeceğiz. Mesela bir olay olacak diyeceğiz ki, aa bak Allah ne kadar halim burada ne kadar böyle davrandı bak bundanmış diyeceğiz işte tarih okuyacağız orada Allah'ın isimlerini göreceğiz fizik okuyacağız Allah'ın isimlerini göreceğiz astronomi okuyacağız Allah'ın isimlerini göreceğiz böyle böyle şuhud mertebesine ereceğiz onu gözlemleme yani aynel yakin bilme mertebesine ereceğiz zevki şuhudumuz arttıkça artacak o vakit tecelli zat için yani zatın artık bize tecelli etmesi için asar tecelli etti sıfat tecelli etti Zatın tecelli etmesi için aşk-ı şevk ile çırpınacağız, bütün zevkler, bütün emeller bir noktada toplanacak, gah yaşlar döküp sinelerimizi ezen hamule-i seyyiatı yıkayacağız. Yani göğüslerimizi ezen günahlarımızın yükü var. Gözyaşlarıyla o günahları yıkayacağız. Yah nesimi visal esecek kavuşma rüzgarı esecek. Neşvi rıdvan ile Allah'ın rızasına kavuşmanın neşesiyle kendimizden geçeceğiz ve nihayet ya ey ye tehennefül mutmainne irci ila rabbike radiyatan merdiyye. Ey mutmainneye ermiş olan nefis sen Rabbinden razı, Rabbin de senden razı daveti gel Bu olarak Rabbine dön. İrci'i ila Rabbiki daveti gelecek. Ziyafeti Subhaniye'de garkı didarı ebed olup kalacağız. Yani eğer böyle yaşayabiliriz. Bütün varlığımız arkadaşlar bu dünyadaki bütün varlığımız bunu başarabilmek için. Bunu başarma, başarabilmek için uğraşıyoruz biz aslında. Diğer her şey yani ilimler, fenler, işler, meslekler, evler, barklar işte diğer her şey bu, bunu müşahede edebilmemiz için, bu varlığı müşahede edebilmemiz için meşgul olmak zorunda kaldığımız teferruat. Öyle düşünün, hayata öyle bakın. Hiçbir zaman hayattaki meşgalelerimiz asıl hedef değil yani. Arkadaşlar daha Allah ismi ismini yarısına bile gelemedik ama neredeyse süre doldu. Allah ismi zatını ismi has olarak bir mefhum ile mülahaza edebilmek için selbi subuti bütün sıfat zatiyi ve fiiliyesini tasavvur etmek sonra onu bir bütün olarak ele alıp icmal eylemek lazım gelir. Selbi ve subuti sıfatlar ne demek? Bu çok karıştırılır. Hala ben bile dersten önce bir daha bakayım neydi diye şey yaptım. Ee, tekrar kontrol ettim. Selvi sıfatlar sadece Allah Teala'ya mahsus kulların onu edinmesi e, düşünülemeyecek olan sıfatlar. Vücut, kıdem, baka, vahdaniyet, muhalefetünül havadis, kıyam bir nefsihi gibi akayet kitaplarına bakabilirsiniz. E, subuti sıfatlar ise kulların da müşterek olduğu e, sıfatlar. Müşterek yani bir ortaklık e, olmadı burada. Kullarda da bulunan cüz'i nispette kullarda da bulunan diyelim sıfatlar. Hayat, ilim, seni, basar, irade, kudret, kelam, tekvin gibi Kayıt derslerinde bunlar e, işlenir arkadaşlar. Evet son saniye kaydım için şimdi kapatmam gerekiyor. Kaldığımız yerden haftaya devam ederiz inşallah. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı akşamlar.